Rabbimizin biz kullarına ilk emri oku. Peki neyi okuyacağız? Yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan ayetleri kendimizden başlayarak bütün varlıkları ve kainatı okuyacağız. Ama her şeyden önce bize hayat rehberi olan ilahi kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Yaşamın her sahasında bize yol gösteren bu kitabı bir kere değil defalarca okuyacak ve ezberleyecek, Böylece onu önce zihnimize, sonra gönlümüze yerleştireceğiz. Nihayetinde sözlerimiz, fiillerimiz, tüm yapıp ettiklerimiz ve hatta niyetlerimiz onunla şekillenecek ve biz bu hayat yolunu doğru yürüyeceğiz. Bu yolda emin adımlarla yürüme azmini gösteren Kur'an hafızlarını konuşacağız bu akşam. Dünden bugüne hafızlık geleneği ve Kur'an hıfzında uygulanan yöntemler konusunu ele alacağız. Konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Şahin Aynur. Düşüncenin Özü başlıyor. Hatice Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Uzun yollardan teşrif ettiniz buraya kadar. Hamdolsun iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugünkü konumuz hafızlık konusu. Ee, çok güncelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen ve çok önemli bir konu bizim için ve evet. değerli bir konu. Hafızlıktan bahsederken öncelikle tabii ki Peygamber Efendimizden konuya ele almak istiyoruz. E, Kur'an-ı Kerim'in ilk hafızı Peygamber Efendimizdir. Hı hı. E, Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i e, Kur'an-ı Kerim'in vahile tanışınca e, ve onu tebliğ etme göreviyle e, yükümlü olunca e, Cebrail'den aldığı bu e, ayetleri e, bir an önce ezberleme ve unutmama telaşıyla e, tekrar etmeye başlamıştı hı hı. ve e, Tam da bu noktada Allah Teala'nın ona şöyle bir desteği oldu. Ee, sen vahyi, tela, vahyi almak için, onu muhafaza etmek için telaşlanma, hı hı. Ee, onu sana okutması, onu ezberletmesi ve okutması e, bize aittir. Şey. Allah Teala'nın bu teminat doğrultusunda Peygamber Efendimiz de aldığı bütün vahiyleri en güzel şekilde muhafaza etmiş oldu ee, ve zaten geldiği geldiğinden itibaren vahiy katiplerine de onu yazdırmak suretiyle kayda da geçirmiş oldu. Hı hı. Ezberle, ezberleme hususuna da çok büyük önem vermişti peygamber efendimiz. Hı hı. Kendisi ezberlediği gibi ashaba da Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi doğrusunda tavsiyeleri, teşvikleri olmuştu. Kur'an-ı Kerim'i okuyup ezberleyen kişinin seçkin meleklerle birlikte olduğunu söylemişti peygamber efendimiz. Hı hı. Ve Kur'an-ı Kerim'i unutma tehlikesine karşı da onları çok... E, ciddi bir şekilde uyarmıştı evet, hadis e, yine hadislerde biz peygamber efendimiz bunu e, Kur'an-ı Kerim'i düşünerek tekrar edin çünkü onun hafızalardan silinmesi e, bağı çözülen bir devenin kaçmasından çok daha hızlı olur diye tarif etmiş Peygamber Efendimiz. Bu doğrultuda tabii en başta hafızlığın başına bakacak olursak Peygamber Efendimiz dönemine gitmemiz gerekiyor. Burada asabın bazısının direkt Peygamber Efendimiz'in ağzından ezberlediğini de görüyoruz. Kimisi bir kısım ezberliyor, kimisi daha fazla. Bu ayrıntıları da sizden dinleyelim. Peygamber Efendimiz döneminde ezberleme faaliyetleri nasıldı ve sonraki sürece de biraz değinelim. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle Hazreti Peygamber'in e, hafızların seyidi olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve hafızlığın da e, bu anlamda bir sünnet olduğunu da unutmamamız gerekiyor. E, bunu yapmış olan her Müslümanın bir sünneti yerine getirdiğini de söylemek gerekiyor. Şimdi hafızlık e, yapma metodu olarak Hazreti Peygamber'in döneminde Özel bir metottan bahsedemiyoruz. Şöyle bildiğiniz üzere Hazreti Peygamber'e Cebrail Aleyhisselam ayetleri indirmiş oluyor. Hazreti Peygamber ashabla okumuş oluyor. Öncelikle tabii ki Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyor. Kendi belleğini alıyor. Sonra ashabla paylaşmış oluyor. Ve sonrasında da yazı işlemi geliyor. Hafızlık metodu Hazreti Peygamber döneminde daha çok namazla aslında ilerlemiştir. Hazreti Peygamber namazlarda inen ayetleri sürekli okumuş ve ashab aslında böyle ezberlemiş. Yani Hazreti Peygamber döneminde özel bir müesseseden hafızlık kurumundan bahsetmemiz mümkün değil. Zata o soru devam ettiği evet, için tamamlanmadığı evet. için. Yani inenleri bile ezberlemek için özel bir kurum yok. Yani hadisler için var ama şeyle ayetler için yok. Daha çok bunu namazda e, ashab alıyor ve Bence çok büyük bir başarı orada duyduğunu muhafaza etmeye çalışmak. Sonra kendi aralarında karşılaştıklarında bunu birbirlerine okuyorlar. Böylelikle muhafaza etmeye çalışıyorlar. Ve Hazreti Peygamber'in varlığı hafızlık müessesesini o anda çok alevlememiş aslında. Hazreti Peygamber güvence olarak hayatta olduğu tehlikesi için olmadığı herhangi yani. bir tehlike olmadığı için yani daha yavaş ilerlemiş. Hz. Peygamber'in vefatından sonra hafız müessesesinde ciddi bir artış, bir müesseseleşme olmasa bile ciddi bir hafızlık yoğunluğu olduğundan bahsedebiliriz. Evet. Daha sonraki süreçlere bakacak olursak kurumsallaşması tam olarak Osmanlı'da desek, daha doğru olur. Öncesinde var elbette ama Ebu Derda'nın öğrencileri var, daha sonrasında Abbasiler'de, Selçuklular'da var ama tam olarak Osmanlı'da müesseseleştiğini söyleyebiliriz. Evet hocam Osmanlı toplumunda da hafızlara çok büyük önem veriyor. Hafızların ayrıcalıklı bir konumu var. Bizim Türkiye'deki çalışmalarımızın temeli de Osmanlı'ya dayanıyor zaten. Kesinlikle. Osmanlı kısmını biraz açalım isterseniz? Evet, Osmanlı aslında yani hafızlığın tam anlamıyla bir kurumsallaştığı imparatorluktur diyebiliriz. Ve Osmanlı'nın kendi başına bir hafızlık yöntemi olduğundan da bahsetmemiz gerekiyor. Osmanlı'da hafızlığın kurumsallaşması oldukça profesyonel bir şekilde olmuş. Şimdi öncelikle ilim erbabı olmak isteyen sonrasında okumak isteyen, öğrencileri hafız yaptığı darul Kur'alar olmakla birlikte sadece Allah rızası için hafız olmak istiyorum diyen insanları da mağdur etmeyip yine Sibiyan Mektepleri gibi başka kuruluşlarda hafız yetiştirmiştir. Ama Osmanlı'nın darul kuralları bu anlamda ciddi hizmet vermiştir. Yani Evliya Çelebi'nin, Kayıtlarına bakılırsa mesela İstanbul'da 3 bin kadın olmak üzere 9 bin hafızdan bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam aslında ve e, bu insanlar sadece hafız olmakla kalmıyor Darül Kura'dakiler. Sonrasında profesyonel olarak yetişmeye devam ediyorlar ve kendi alanlarında ilerliyorlar. Osmanlı'nın kendi özel yöntemi ise e, hafızlıkta unutma problemini dikkate alınarak tasarlanmış. Şimdi Arap dünyasında e, belki birazdan konuşacağız. Farklı yöntemler olmakla birlikte Osmanlı Ezberlenilen şeyi muhafaza etmeyi birinci sıraya alıp başka bir hafızlık yöntemi tasarlamış. Bunun nerede başladığını… Burada Arap toplumu olmamasının da etkisi vardır muhakkak. Olabilir. O, o, unutmama açısından doğru. daha kolay bizim unutmamız. Doğru, doğru. Ee, yani yabancı bir metni ezberlemek e, daha kolay unutuluyor. Ve bunun üzerine tasarladığı yöntemle bildiğiniz gibi öncelikle her cüzün son sayfasını ezberleyip o şekilde 30 cüze ezberleyip sonra dönüp bir önceki ezberlenen sayfayla yeni sayfayı birleştirip ikisini birlikte götürmek şeklinde ve her turda aynı işlemi tekrarlayarak hem geçmiş sayfaları tekrar hem yeni sayfaları da ekleyerek devam edip 20'şer sayfaya tamamlama şeklinde bir yöntem oluşturmuş. Bunu da ben unutmayı engellemek üzere e, Hocam Osmanlı'daki sürüyorum. bu sistemde ne kadar sürüyor hafızlık? E, şimdi kayıtlara göre bir yılla dört yıl arasında değişiyor. Öğrencinin potansiyeline göre. Ama burada üzün eğitimine de düşünmek lazım. Yani hafızlıkta en önemli şey e, düzgün bir okuyuş sağlamaktır. Yani bu düzgün okuyuşta nedir? Havada kalmasın. Kıraat usullerine göre işte tedvir usulüyle bir sayfayı bütün kurallarına uyarak 3 dakika gibi bir zamanda akıcı bir şekilde okuyabilen bir öğrencinin hafızlığa hazır olduğunu söylemek aslında mümkün. Eğer hafızlık hazırlık yeterince yapılmamış olursa zaten okunamayan bir metnin ezberlenmesi öğrenciyi çok daha yoracaktır. Bu açıdan yüzüneyi de düşünürsek 4 yıl bir yılın yüzüne olursa üç yıl gibi bir şey kalıyor ki bu en yüksek zamandır ama bir yıl, 6 ay, sekiz ay gibi verilerde çok fazla Osmanlı'da Müracının var. Yuracılığın yeteneğine göre Tabii. De değişen Tabii. süreçler. Tabii. Hocam Osmanlı tecrübesinden bahsettik. E, tarihsel sürece baktığımızda bütün Müslüman toplumlarında hafızlığa çok büyük önem veriliyor. Osmanlı'da çok sistemli bir yapıdan bahsettiniz. Günümüzde başka ülkelerde de Türkiye'den farklı olan sistemlerin uygulandığını biliyoruz. Siz doktora çalışmanızda bütün bunlara ayrıntılı olarak yer vermişsiniz ve çok geniş bir coğrafyada çalışmışsınız aslında. Mısır, Ürdün, Suriye gibi çok farklı örnekler üzerinde durup, bu teknikleri gözlemleme fırsatınız olmuş. Bizzat çok giderek e, yoğun ve yorucu bir çalışma sonunda ama e, çok güzel bilgiler elde etmişsiniz. E, biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? E, Hı -hı. Her toplumda hafızlığa çok büyük önem veriliyor ama uygulamalar noktasında değişik e, yöntemler var. Hı -hı. E, bunlardan bahseder misiniz? Hı -hı. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Biz çalışmamızı yaparken... Kıtaların kendi içinde birbirinden etkileşimde olup benzer yöntemleri kullanabileceği varsayımından hareketle mümkünse her kıtaya gitmeye çalıştık. Avustralya ve Amerika dışında da diğer kıtalara ulaşmış olduk. Ve her kıtadan birkaç örnek, daha çok hafız sayısı olan, hafız yetiştirmiş birkaç ülkeye giderek gözlemleme, röportaj yapma ve yetkili kurumlardan verileri edinme şekilde bir araştırma yaptık. Şimdi hafızlıkta yöntem açısından açıkçası e, Arapların yöntemi aslında dünyada kullanılan bir yöntem. Türkiye kıtalar arası etkileşimden etkilenmeyen, Osmanlı'yı örnek alan ve kendi başına bir özellik taşıyan bir ülke. Bunun dışında diğer varsayımımız tutmuş durumda. Yani Ürdün, Suriye ve e, Suud'un yöntemi birbirine yakın. Yine Mısır'la Sudan'ın e, yöntemi birbirine yakın. Endonezya, Singapur ve e, yine... Malezya'nın yöntemi birbirine yakın. Şimdi burada e, Arap olanlar birbirlerinden çok yakın etkilenmişler, ama Endonezya ve Malezya gibi dili Arapça olmayan ülkelerde yine Suud'dan etkilenerek hafızlık yöntemlerini geliştirmişler. Burada aslında Türkiye'yi çok örnek alan yok. Türkiye kendi başına bir yöntemi var. O da osmanlı. Haberdarlar mı peki hocam? E, haberdar ettik. Bilmeyenleri, bilenler de var. E şöyle, mesela benim ilk gittiğim ülke Ürdün'dü. Ben onlara sordum hani hafız mısınız diye. E pek çok kişi evet evet şeklinde cevap verdi. Ben de nasıl bir ülkeye geldim diye şaşırdım yani herkes hafız diye. Sonra onlar bana sordular sen hafız mısın diye. Elhamdülillah dedim. Ne kadar dediler. Ne ne kadar. E yani onlarda soru şuymuş. Kur'an'dan ne kadar ezbere biliyorsun? Yani Eğer tamamı hafız Kur'an-ı Kerim'in tamamına ezberleme anlamına gelmiyor o zaman. Değil. Yani ezber yapmaya devam eden kişiye de hafız diyorlar. Bu anlamda Türkiye'de de çok fazla hafız var diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü pek çok kişi ezber yapmaya devam ediyor. Böyle algıladıkları için e, kendi içlerinde çoğu kişiye hafız diyorlar zaten. Ama tamamen külliyen dediğinizde bitirdiğinizi söylüyorsunuz ve Hepsini ezberledim anlamında ee, onların yöntemlerini sorguladıktan sonra onlar bize sordular. Siz nasıl hafızlık yapıyorsunuz diye. Ee, biz de anlattık Hercüz'ün son sayfasından işte biraz önce konuştuğumuz gibi. Ve onlar çok şaşırdılar bizim yöntemimize evet. Ve şöyle bir şey söylediler. O zaman siz Hz. Yusuf'u önce bulup sonra kaybediyorsunuz. <gülüyor> Dediler evet, çünkü göre, anlama göre evet. e, biz ters gidiyoruz. 20. Sayfadan başlayınca <gülüyor> evet son sayfadan başlayınca bizde öyle oluyor. E, ama ben de dedim aslında biz Hz. Yusuf'u hiç bulmuyoruz ve kaybetmiyoruz. Yani ezber yaptığımız süreçte Arapça'yı o kadar bilmiyoruz. Dolayısıyla e, bu yöntem bizim için zararlı değil. Ve hatta sürekli tekrar ettiğimiz için çok faydalı. Kendilerinin yöntemine gelince Arap dünyasında genelde şöyle bir yöntem var. Baştan başlayıp Bakara suresinden başlayarak sonuna doğru devam etmek şeklinde. Ama bu daha çok geleneksel yöntem. Yeni açılan okullarda ise şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Öncelikle çocuklara 30. cüz'ü ezberletiyorlar. Sonra, bizde de kısmen uygulamaları var herhalde. Evet yani, bizde de yani, hani cüzde. hafızlık öncesi hazırlıkta 30. cüz'ü ezberletmeye çalışıyoruz. Evet sonra e, ilkokulu öğrencilerine yine 1. sınıfta falan e, 25. cüz'den aşağısını ezberletiyorlar. Şimdi aslında bizim ezberleme şeklimizden de ka kaynaklanıyor. Türkiye'de daha ziyade genellenemese bile medeni sureler daha kolay ezberlenir. Mekki sureler küçük ayetler olduğu için daha zor olur. Onlarda ise tam tersi. Mekki sureleri daha kolay ezberliyorlar. Bu muhtemelen anlamdan kaynaklanıyor. Daha dehşet verici, daha e, ilgi çekici olduğu için e, Medeni Mekki ayetler onları kolay ezberliyorlar. Bir de hocaların şöyle bir yöntemi var. Çocuklara kurguluyorlar. Kıyamet sahnesi ise kurguyla ezberletiyor. Anlam Ve bu, boyutu da devreye girdiği evet, için. Böylelikle kalıcı oluyor. Sonra medeni sureler niye zor geliyor? Ahkamlar birbirine karıştığı için. Onları daha çok karıştırıyorlar. E, çok duyuyorlar. fazla konu bir, bir iç içe olduğu için belki Evet. Ee, e, hocam bu metotta Peygamber Efendimizin sünnetini takip etmek de e, e, onlar için öncelikli olabilir mi? Yani önce Mekki surelerin inmesi e, bu yöntemi geliştirmelerinde bir e, etkisi olmuş olabilir mi? Şu anki ama haliyle ezberliyorlar. Yani surelerin iniş süresini takip etmiyorlar. Şu an 25. cüzden sonrasında hani sıraya koyup o şekilde. Musaf sırasına göre. Musaf, şu anki Musaf sırasına göre ezberliyorlar. Güzel bir Şimdi ben en çok Endonezya ve Malezya'yı bu durumda merak etmiştim. Arap olmadıkları halde. E, Araplar gibi mi ezber yapıyorlar? Yine sondan başlayıp ya da baştan başlayıp sırayla mı takip ediyorlar diye aynen Suud'u örnek aldıklarını söyleyebiliriz. Ama orada şöyle bir güzellik var. Daha çok bunu örgün eğitimle cem ettikleri için örgün eğitimle birlikte hafızlık yapmaya çalışıyorlar. İlkokuldan itibaren. E, hafızlığa başlayıp ilkokul öncesi zaten Kur'an-ı Kerim eğitimini tamamlayıp hafızlık hazırlık sürecini tamamlayıp ilkokulla birlikte hafızlığa başlıyorlar. İlkokulda olmadıysa ortaokulu var aynı e, kurumun. Olmadı lisesi var, olmadı üniversitesi var. Bu kapı hep açık ve insanlar hayat boyu hafız olabilir. Burada şunu söylemek istiyorum ama bugün Türkiye'de de bu uygulanmaya çalışıyor hani örgün eğitimle birlikte. Ee, çok sağlıklı mı? Elbette ki faydası var ama Osmanlı'nın yöntemi aslında burada daha iyi bence. Çünkü bir çocuğu alıp hafız yapıp sonra İslami bilimlere yönlendirmek daha doğru bir yaklaşım. Neden? Ee, çocuklar için biz hani ne diyoruz ee, öğrenim türlerine göre daha çok motomot öğrenmiyorlar, felsefeyi düşünemiyorlar, soyut kavramlara geçemiyorlar. Dolayısıyla bir çocuk için e, e, kelam e, daha kolay. Evet Aynen. tefsir yaptıramazsınız hadis yaptıramazsınız bu çocuğu nerede kullanacaksınız ya dil eğitimindeki dil bilimsel zekası vesaire gelişmiş olması lazım ya da hafızlıkta motomot aldığı için e, çocukluk çağında 9-11 yaş arasında Osmanlı'da mesela e, çocukluk çağında hafızlığı hani hallettikten sonra diğer aşamalara geçmek aslında çok daha mantıklı görünüyor. Örgün eğitimle iç içe olduğunda yaşadığımız problemlere de hiç girmeden konsantre bir şekilde bu hafızlığı yapıp hayata devam etmek bana daha mantıklı gibi geliyor. Evet. Hocam bir de yazarak ezberleme konusuna da değinmişsiniz. Evet. Bunun uygulamaları devam ediyor mu diğer ülkelerde? Şimdi iki örnek gördüm ben Sudan'da ve Malezya'da gördüm. Sudan'da oldukça geleneksel bir şekilde devam ediyor ve e, levha şeklinde ta, böyle tahtalar var levha şeklinde hoca ortada oturuyor e, ezbere sayfayı okuyor öğrenci ezberden yazıyor şimdi e, sonra hocaya aynı levhadan ezberi veriyor hoca ezberde ve yazma, yazımda hata varsa öğrenciyi bırakıyor İkisini de düzeltmesi gerekiyor. Ee, sadece ezberde hata varsa yazımda yoksa bunu kabul edebiliyor. Şimdi bunda amaç onların e, güncel dilde Fus Harapçayı kullanmadıkları için yazımda yanlış yapmalarına ihtimal vermemek için. Bunu hala geleneksel olarak yapıyorlar ve güzel bir uygulama aslında ama vakit alan bir uygulama evet. onu da söylemek lazım. Malezya'da bir de gördüğüm örnek vardı bu da çok güzeldi bence. Her öğrenci böyle okuyacağı sayfayı öncesinde yazıyor ve en sonunda kendi musaffa oluyor kendi eliyle yazdığı musaf oluyor Her sayfanın altına da öğrencinin dersi verimine göre hoca e, yıldızlama işte imza vesaire gibi şeyler anam şey belirtiyor. Evet ve sonunda kendi eliyle yazdığı bir musafa oluyor Evet hocam o zaman Türkiye'ye geçelim. Diğer örnekleri e, biraz görmüş olduk. Böyle hı hı. bir çerçeve oluşmuş oldu zihnimizde. Türkiye'deki uygulamalardan biraz bahsetmiş oldunuz. Osmanlı'nın da devamı olduğu için hı hı. E, benzer şekildeki yöntemleri kullanıyoruz. E, başka Türkiye'deki hafızlık çalışmaları açısından neler söyleyebilirsiniz? E, şimdi güncel çalışmalar var. E, bir tanesi mesela örgün eğitimle birlikte hafızlık onu konuşabiliriz. Burada yöntemiz. Türkiye'deki sorun, hafızlığın Osmanlı'daki devamı gibi devam ettirildiği sürece unutmayı biraz engellemek. Bir de e, malum benim geliştirmeye çalıştığım bir yöntem var. E, bu yöntemle ilgili bir iki şey söyleyeyim, e, genel konuşmak istiyorum. E, bu yöntem aslında e, Osmanlı'nın devamı niteliğinde düşünülebilir. Yani ezber yaptırma yöntemi açısından fark yok. Yine sayfaların sonundan ezberletiliyor. Ezber yapıldığı gün sunulmuyor, ertesi gün sunuluyor. Bu da Osmanlı'nın yöntemidir. Ondan sonra tek oturumda sunuluyor. Hani 20 sayfaysa bile tek oturumda öğrencinin bunu sunması gerekiyor. Derste kalırsa yine baştan alması gerekiyor. Bu da Osmanlı'nın sistemidir. Ve mümkünse sabah namazından sonra dersleri alıp erken saatlerde dersleri bitirmek şeklinde geleneksel yönde bir takip ettiğimiz bir yöntemdir. Fark nedir? Fark şu unutma problemini aşmaya çalışmak. Şimdi bir öğrencinin normal standartlarda bir sayfayı ezberledikten sonra tatillerini vesaire göz önünde bulundurursak 40 günden önce o sayfaya tekrar dönme ihtimali çok düşük. Dolayısıyla 40 gün sonra yabancı dilde ezberlediğiniz bir metni hatırlayacak bir hafızada maalesef yok. Yeniden ezberlemek kadar zaman alacak. Evet. Hatta ezberlediğini düşündüğü için de öğrencide ezberlemediği için motivasyon kaybına sebep olan bir şey. Yapmıştım ama olmamış. Bu nereye kadar böyle devam edecek gibi endişelere sebebiyet veriyor. Benim yöntemimde fark olarak şu var: kısa aralıklarla tekrar edip. Hafızanın çalışma yöntemine göre, bilgiyi unutmadan yakalama aralıklarına göre kısa aralıklarla tekrar edip bir sonraki dönüşte o sayfayı unutmadan tekrar edebilmesini sağlamaya yönelik. Yani Osmanlı'dan kalan yöntemle bizim yöntemimiz arasındaki tek fark tekrar sistemidir. Onun dışında hiçbir farkı yok. Onu Tekrarları ne zaman yapmasını öngörüyorsunuz hocam? E, şimdi bununla ilgili çok fazla varsayımlar var yani teoriler var diyelim. Benim kullandığım teoriye göre bunu hafıza yöntemlerinden aktarmış olduğumu söylemeliyim. Bir bilgiyi unutmamak için bir saat sonra, hocaya dersini verdikten sonra, bir saat sonra, 24 saat sonra, 48 saat sonra, 7 gün, 14 gün ve bir ay sonra tekrar etmek gerekiyor. Burada bazen saatler önemli, bazen günler önemli. Bu tekrarlara uyduğumuzda şöyle söyleyelim. Birinci cüzü verdikten sonra bu tekrarları yaparsak 5 tekrar yapmış olduğumuz için bir sonraki hatime döndüğümüzde o sayfa 5 kez tekrar edildiği için haslama, kavileme adına ne derseniz 5 kere kavilenmiş olacak. Dolayısıyla bu sayfa üzerinden 5 kere geçildiği için bir sonraki hatimde Evet, hatırlanması zor olmayacak, oldukça kolay olacak. Bu da öğrencinin potansiyelini geçmiş sayfayı hatırlamaya değil yeni sayfaya ezberlemeye ayırması demek. Dolayısıyla daha fazla çiğ yapabilmesi anlamına geliyor. Daha fazla çiğ yapabilir, daha fazla çiğ yapabilen öğrenci hafızlığı daha erken bitirebilir. Aslında yani hafızın süresini kısaltan şey öğrencinin kendi potansiyelinde tekrarları yapabilmiş olması diyebiliriz. O zaman hocam bir sayfa çiğden daha fazla sayfayı tavsiye ediyor yani yapabilir diye diyorsunuz yani başlangıçta bir sayfadan başlamış olsa bile düzenli tekrar yaptığı zaman Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri de birbirini tekrar ettiği için öğrencinin ezber sürecinde zekasında ezber yeteneğinde gelişme olduğu için ilerleyen zamanlarda ciddi sayfa artışı olacaktır. İki sayfa bile yapsa ne olur? Onayda hafız olur teknik olarak. Yani başı sonu belli kudanikin. Exactly. <gülüyor> evet. evet. Benim burada önemsediğim şey hafızlığın bittiği noktadaki durumu. Hafız oldu mu bitince? Yani normal tekrarsız giden bir öğrenci hafızlık bittikten sonra da bir yıl kavilemeye ayırır. Evet, yani sınava girmeden önce ya da hafız oldum demeden önce bir yıl tekrar etmesi gerekir. Ama tekrarlarla giden bir öğrenci sonrasında bir tekrarda hafızlığını toparlayabilir. Evet. Hocam hafızlık gerçekten çok önemli olduğu kadar çok da zor bir süreç. Yani o dönemdeki öğrencilerin yaşantısı her yönden etkileniyor ve sürekli bir motivasyon ihtiyacı hissediyorlar. Siz bu noktada öğrencilerin hafızlık yaparken... Uyku düzenine, beslenme düzenine, sosyal aktivitelerine yönelik de bazı tavsiyelerde bulunmuşsunuz. Hı hı. E, aynı şekilde eğiticilere rehabilitasyon e, yönünden de hı hı. destek olmalarını tavsiye hı hı. ediyorsunuz. Bu yöndeki tavsiyelerinize hı hı. geçebilir miyiz hocam? Neler söylersiniz? Hı hı. E şimdi açıkçası e, bu konuyla ilgili e, pek çok seminer verdikten sonra ki kanaatimi söyleyeyim önce sonra tekrar sorunuza döneyim. E, sosyal, e, sosyal aktivite, motivasyon, beslenme e, ve ortam koşullar hafızlıkta önemli şeylerdir. Buna kesinlikle katılıyorum ve çok önemsemeye çalıştım kendi hafız yetiştirdiğim süreçte. Ama bunları hafızlığın birinci numarası yapmamamız gerekiyor. Yani Ortam yenilik içilen şeyler. şeyler geçmemeli. Evet, hafız, ha, insana hafız bunlar yapmıyor. Ezberi yet, yapma ve ezberi korumadır insana hafız yapan. Öncelikle bunlarla ilgili çözüme odaklanmalıyız. Sonra diğerleri yanında olmalı. Neden? Yani bir hafızlık kursunda öğrenciler. 10 saat ile 15 saat arasında aktif olarak çalışırlar. Bu kadar yoğun çalışan insanların günün sonunda performansının bitmesi gayet normaldir. Dolayısıyla haftada bir aktivite ile bir hafızı mutfak etmek mümkün değil. Bunu günlük yapmak gerekiyor. Ama yaparken neye dikkat edeceğiz? Fiziksel aktivitelerde çok fazla yormamamız gerekiyor. Belki zihinsel olarak farklı farklı alternatifleri deneyebiliriz. Burada eğitici oyunlar olabilir vesaire. Bir sürü yani yöntemleri din eğitimi tarafından söylenmiş. Biz onların hepsini kullanıyorduk. Beslenme de aynı şekilde. Beslenmede de hafızın harcadığı kaloriye denk gelecek bir enerjiyi tutturmamız gerekiyor. Ve bu bir hafız hocasının aslında yapabileceği bir şey değil. O yüzden biz diyetisyenle çalışıyorduk. Hani ancak o hesaplayabilir. Hangi saatlerde neyi yediğinde onu hazmı ve tüm şey, vücuda enerji olarak dönüşmesi bize faydalı olacaktır. Sabah kahvaltısı ve diğer öğünler nasıl olmalı diye diyetisyen yardımıyla olabilir. Ama e, motivasyona tekrar dönersek eğer hafızın ezber yapma ve ezberi korumayla ilgili bir problemi varsa hiçbir motivasyon onun kafasını hoşaltmaya yetmez. Çünkü sorun öylece duruyordur. Bu sizin çok e, ciddi sorunlarınız varken tatile gitmenize benzer. Yani aslında size hiçbir faydası olmaz. Burada tekrar dönüp ezber yapma ve ezberi koruma Öğretimine yoğunlaşmamız gerekiyor. Bu problemi çözmemiz gerekiyor. Yanında sosyal aktivite, mekan. Yani Türkiye'de şu an kurslar o kadar güzel ki bunların yani bir yılda bir sürü hafız yetiştirmesi gerekiyor diye düşünüyor insan. O kadar koşullar iyi. Oysa Sudan'da elifbası yok çocukların. Çöle yazıyorlar. Elif'i yazıyorlar sonra düzeltiyorlar, B'yi yazıyorlar ve insanlar böyle hafız oluyorlar. Yani yiyecek yemekleri yok. Tek ekmekle besleniyorlar. Ve 1300 kişi mesela orada Hartum'da bir kursta bir arada yaşıyordu. Böyle imkanlarda insanlar hafız olmaya çalışıyorlar. Ve oluyorlar mı? Geç de olsa oluyorlar. Yani insanları hafız yapan şeyin ortam olmadığını ya da sosyal aktivite beslenme olmadığını, ezber yapma ve ezberi koruma olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Tekrar oraya dönmek zorundayız. Evet. Ama bu faaliyetler de çok önemli çünkü evet. günümüz dünyasında bir öğrencinin okul ödevlerini yaptırmakta bile ne kadar zorlandığımızı düşünecek olursak Doğru. hafızlık gibi zor ve önemli bir sorumluluğu Hı -hı. üstlenmenin gerçekten çok farklı şekillerde desteklenmesi gereken bir evet. faaliyet olduğunu görüyoruz. Yani burada hoca, öğrenci ve veli işbirliğinde ve güzel motivasyon kaynaklarıyla, iyi bir beslenmeyle her türlü hep birlikte hareket etmek gerekiyor ve belki diğer kurumlardan da yardım almak gerekiyor, uzmanları çağırmak gerekiyor, yine seminerler verdirmek gerekiyor. Pek çok şey lazım, kitap okuma faaliyetleri, meyal çalışmaları belki yapmak gerekiyor çok fazla öğrenciyi yormadan. Hepsi çok önemli dediğiniz gibi. Evet. Hocam İslam kültüründe hafız olmak çok önemli gerçekten ama aslında biz hafızlık bizim için bir başlangıç yani İslam bize bunu öngörüyor. Az önce e girer programa girerken ifade ettiniz hafızlık peygamber efendimizin bir sünneti hı. ama aslında o sünnetin bir parçası yani hafızlık birinci adım evet. e, çünkü e, hafızlığın devamında e, o bilgiyi e, hafızada tutmak daha sonra onu gönle yerleştirmek onu uygulamalara dönüştürmek fiiliyata dökmek ve Kur'an'la yaşamak aslında esas olan hafızlıkta bunun için çok önemli tabii ki bir adım hı hı. E, peygamber efendimizin zaten hayatına baktığımızda Hazreti Ayşe'ye sorarlar peygamber efendimizin ahlakı nasıldı diye onunca verdiği cevabı biliyoruz hepimiz siz Kur'an okumuyor musunuz onun ahlakı Kur'an'dı diye ifade ediyor kendisi peygamber efendimiz hem ezberlemesiyle hem onu anlamasıyla yaşantısını aksettirmesiyle bizim için en güzel örneği teşkil ediyor. Ee, sahabeye baktığımızda da biz e, Abdullah bin Mesud ifade ediyor. E, bizler 10 ay, ayeti ezberleyip hayatımıza yaşantımıza uygulamadıktan sonra diğer 10 ayete geçmezdik diye ifade ediyor. E, gerçekten çok anlamlı bir söz. E, bizler bugün e, söylediğiniz sözleri. Eğitimin hemen başlangıcında hafızlığı hemen cem edip daha sonra diğer yapacağımız şeylere odaklanmak gerektiğini ifade ettiniz. İslam alimlerinin de bu çerçevede biz hareket ettiğini görüyoruz. Hı hı. E, tanıdığımız bütün neredeyse bütün İslam alimleri e, önce küçük yaşlarda hıfzını tamamlıyor hı hı. E, ve daha sonra belirli bir ilim e, dalına yöneliyor ya da diğer ilim dallarını e, daha sonra öğreniyor. Kuranla ilgili eğitimlerini, tefsirle ilgili eğitimlerini özellikle en sona bırakıyorlar ki o e, yok yoğurma dönemi olsun. Önce ezberliyorlar daha sonra onu anlamaya daha çok idrak etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Bu bağlamda hocam hafızlıktan bahsettik. Hafızların gerçekten yetişmesi gerekirken yetişirken ki süreçlerine odaklanmak gerektiği üzerinde önemli durdunuz. Hı hı. Biraz da hafızlık sonrasına değinelim isterseniz. Çünkü hafızlık yapmak çok zor olduğu gibi hafızlıktan sonra onu korumak da Gerçekten çok daha zor. Çünkü o eğitim ortamından da ayrılmış ve dünya meşgalelerine geçmiş oluyoruz. Bununla o kazandığımız hafızlık ünvanını kaybetme tehlikesi de her zaman bizim için var. Bugün için hocam hafızların zihinlerine yerleştirdiği Kur'an-ı Kerim'i korumaları, tekrarı açısından ve bunun devamında bu hafızalarındaki Kur'an'la hayatlarına yön vermeleri, onu hayatlarına bir anahtarı kılmeleri açılmaları açısından neler söylersiniz hı hı. Ee, açıkçası ben buraya en baştan başlayayım ve e, belki bir tavsiye niteliğinde olsun e, bence bir e, anne karnında bir ceninin varlığından itibaren ona Kur'an okunmalı ve Kur'an dinletilmeli bizim çocuklarımız Kur'an kültüründe yetişmeyen çocuklar yani evde sıklıkla anne, babayı, ebeveynini ve aile bireylerini Kur'an dinlerken, Kur'an okurken görmeyen ve belli bir yaşa geldiklerinde hafızlı olmalarına karar verilip hafızlık kursuna gönderilen, sonra çıktıklarında eski hayatlarına geri dönen insanlar. Oysa ben e, kendi çocuğumda da uyguladığım bir şey, her gün en az bir cüz Kur'an okumak, dinlemek ve onun... E, Hafızasını Kur'an'a önceden hazırlamak yönünde bir aile yapısıyla bu şekilde devam ettiğimizde 5-6 yaşına geldiğinde bu çocuğun zihninde zaten Kur'an arka planda olmuş olacaktır. Dolayısıyla hafız olması da büyük ihtimalle çok daha kolay Kendi olacak. Kendi isteyecektir. Kendi isteyecektir yani. ve dolayısıyla hafızlığa arka planda hazır olduğu için hafızlık süreci de kolay. Hem zihnen hem manen hem de gönül açısından buna hazır olmuş olacaktır. Böyle bir hafızın sonrasında hafızlığı terk etme ihtimali düşük. Bilinçli yapılan bir hafızlık. Çünkü döndüğünde de aynı hayatına, bildiği hayatına döndüğünde de Kur'ansız bir hayat değil. Yine Kur'an'ın içinde olduğu bir hayatla devam edecek. İslam alimlerinin de aynı şekilde yetiştiğini düşünüyorum. Çünkü bilirsiniz babaları, anneleri bu konuda oldukça bilinçlidir ve daha öncesinden buna hazırlanmışlardır. Ve kısa sürede hafızlıklarını yaptıktan sonra ilim hayatlarına devam etmişlerdir. Bir çocuğun hafız olduğunda belki anlamını ve taşıması gerektiği misyonun farkında olmaması çok normal. Ama sonrasında anlamını da öğrenmeye başladığında bunun her türlü hayatına yerleşmesi mümkün. Yani Hz. Peygamber'in namaz tavsiyesi gibi 7 yaşında alıştırmaya başlayın. Yani Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde öncesinde çoktan çocuğun buna alıştırılması gerekiyor. Anlamın olmadan... Tek başına Kur'an-ı Kerim okuduğunda ne anladın sorusuna bir şey anlamadığını dert eden bir bire yetiştirebilmek için bunu çok önceden yapmamız gerekiyor. Yani biz Kur'an kültürü olmadan çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Kur'ansız bir kültürde yetiştiriyoruz. Sonra da hafızlığı anlayıp korumalarını onlardan bekliyoruz. Her sabah namazından sonra. E, ailesi Kur'an okumayan bir çocuk sabah namazından sonra kalkıp da hafızlığını neden tekrar etsin? Ebeveyni bildiği kadarıyla kendi ezberini namaza yansıtmıyorsa bir hafız neden e, hafızlığını namazda tekrar etsin? Bütün tekrarlar bir yana Kur'an-ı Kerim'de ezberinin yani hıfzın korunmasının en iyi yönteminin Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi namazda okumak olduğunu düşünüyorum. Çünkü insan e, namazda Kur'an-ı Kerim'i gerçek sahibine sunuyordur ve bazen Fatiha'yı bile karıştırırsınız. Çünkü o anın farkındalıkla bütün limanınız tutulmuş olur. Eğer bir ezber namazda bile okunabiliyorsa artık bu olmuştur. Hatta biz kendi öğrencilerimize de Kur'an-ı Kerim dersine gelen öğrencilerimize de namazda okumadığınız bir sureyle sınava gelmeyin. Eğer okursanız Cenab-ı Hakk'a bu ezberi sunabildiyseniz bizim hiç hükmümüz yok. Zaten bizim karşımızda direkt okuyabilirsiniz diyoruz. Namaz sürekli bir ibadet olduğu için zaten tekrar fırsatı için de çok güzel bir evet, fırsat evet. aslında. Ve Osmanlı'dan bize gelen geleneğe göre zaten günde bir yüzün namazlara Aktarır bizim ecdadımız ve bugün e, e, hala biz bunu uygulamaya çalışıyoruz. Günde bir cüz'ü bitirmeye çalışıyoruz namazlarda ve bunu sürekli hafızlara tavsiye ediyoruz. Hatta ben hafız yetiştirirken hafızlıkları bitirdiklerinde Ramazan ayına denk geldiysek tamamı bayan olduğu için bir tanesini imam tayin edip teravihi hatimle kıldırdı biliyorduk ve hala o öğrencilerin bana geri dönüş yapıyorlar ve o hatimle kıldırdığım cüzün kuvvetliliği hiçbirinde yok hocam diye e, söylüyorlar yani en güzel koruma yönteminin e, namazda tekrar olduğunu söyleyelim ve namazda tekrarın Anlama da etkisi çok olduğunu düşünüyorum. Onu anlamak istersiniz. Bilmeseniz bile bilmek istersiniz. Anlamaya, idrak etmeye ve yaşamaya da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. İbadetlerin, namazın feyizine de ayrıca katkısı vardır. Muhakkak. Başka bir şey düşünme lüksünüz yok. O anda o ezberi en iyi şekilde Cenab-ı Hakk'a sunmanın, telaşıyla ve orada hiç hata yapmadan sunma telaşıyla başka bir şeyin aklınıza gelme ihtimali pek yok. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kur'an hıfzında farklı teknikler öğrenmiş olduk sayenizde ve bunun önemini tekrar hep beraber kavramış olduk. Ben teşekkür ediyorum. Kur'an hıfzının tarihi sürecini ele alarak günümüzde hafız yetiştirmede uygulanan yöntemler üzerinde konuştuk bu akşam. Kur'an'ı okuma, ezberleme ve tabii ki onun ahlakıyla ahlaklanma gayretiyle yaşayanlardan olalım diyerek bitiriyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.